Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım. Değerli genç arkadaşlarım, kardeşlerimle birlikte Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmak için bir yolculuğa çıkmış bulunmaktayız. Bugün de Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in insan kazanma sanatından bahsedeceğiz. Tabii ki bizim dilimiz, bizim kudretimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i anlatmaya ne derece yeter ama en azından şunu ifade etmiş olayım. Elimizden gelen çabayı ortaya koymak suretiyle sizlere Peygamber Efendimiz'in bu yönünü de anlatmak için gayret sarf edeceğiz. İnşallah Rabbim bizleri bu bölümde bu işi yapmakta muvaffak kılar diye ümit ediyoruz, Amin. niyaz ediyoruz. Amin. Esasında hepimiz bütün arkadaşlarımla birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı tek tek anlatmaya çalışsak da biz yine de bunda yetersiz kalırız. Çünkü hakikaten kelimeler Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı anlatmak için yeterli değil. Bana sorarsanız, Peygamber Aleyhisselam'ı en iyi nasıl anlatırsınız diye yeterli şekilde soracak olursanız herhalde en iyi gönül diliyle insan Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı anlatabilir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı anlatmanın en güzel yolu gönül dilidir. Sevgili seyircilerimiz biz her programın başında anlatacağımız, ele alacağımız konunun özetini bir cümle halinde Safa kardeşimize yazdırıyoruz. Safa şimdi bizim bugün derste ele alacağımız konuyu özet bir şekilde bir cümle halinde tahtaya yazacak. Safacığım, bugünkü başlığımız Allah Resulü gönül insanı, gönüller fatihi idi. Allah Resulü gönül insanı Virgül tabi koyarsın unutmazsın muhtemelen Türkçen iyidir. Gönüller Fatih'i idi. Evet çünkü geçen programda sayın seyircilerimiz bilme fark ettiniz mi? Biz de programdan sonra fark ettik ama vatandaş normal bir basit cümleyi bile yanlış yazmış. Ama bugün inşallah güzel yazacaktır diye ümit ediyoruz. Hepimizin gözünden kaçmış. Evet Sandık hali hocam olabilir. Ya ben yakalamış olsaydım o insanlık hali olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Affetmezdim kesinlikle. <de>. Türk <gülüyor> ayı hocam. Ama öyle oldu evet. Kıymetli seyirciler, öncelikle ben şunu ifade edeyim. Hepinizin malum olduğu üzere Peygamber Aleyhisselam efendimiz 23 yıl gibi hakikaten oldukça kısa sayılabilecek bir sürede bütün Arabistan coğrafyasını dönüştürdü bildiğiniz gibi. Peygamber Aleyhisselam sıradan bir insan olarak Mekke'de doğduktan sonra Allah'ın kendisini görevlendirmesi sonucunda 23 yıl gibi hakikaten insan ömründe de az bir süredir bu. Bu kadar kısa bir sürede Peygamber Aleyhisselam'ın bütün Arabistan coğrafyasını İslam'la şereflendirdiğini görüyoruz. Biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu başarısının ardına odaklanmak istediğimiz zaman karşımıza çıkan bazı hususlar olduğunu görüyoruz. Yani biz her zaman aziz seyirciler kendimize, Abdülbaki her zaman şunu sormamız lazım. Peygamber Aleyhisselam nasıl oldu da nasıl yaptı da bu kadar kısa bir sürede bütün bu Arabistan coğrafyasını İslam'la şereflendirdi. Hakikaten biz Allah Resulü'nün kendimize örnek aldığımız için sevgili seyirciler Allah Resulü bizim için örnek olduğu için biz onu kendimize dünya ve ahiret rehber edindiğimiz için yapacak olduğumuz şey nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu başarısının ardındaki hikmetleri incelikleri yakalamaya çalışmaktır. Öncelikle aziz kardeşlerim ben size şunu söyleyeyim Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın güzel bir yönü var, o da neydi? Peygamber aleyhisselam insanın kalbini biliyordu. Peygamber aleyhisselam belki biraz kaba bir ifade olacak ama Hz. Peygamber aleyhisselamın bir insan sarrafı olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber aleyhisselam insanların o fıtri bozulmamış olan gönüllerindeki isteklerinin ne olduğunun farkındaydı. Yani bir insan kalbi bozulmamış yani kötülüklere meyletmemiş olan bir insan kalbi ne ister? ne tür bir beklenti içerisindedir ve Vesselam Efendimiz bunu biliyor idi, anlıyor idi. Dolayısıyla Allah'ın ol, indirmiş olduğu ayet-i kerimeleri de Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu fiiliyatta ikisi bu ihtiyacı, bu insan kalbindeki talebi karşılamaya yönelik olduğu için Peygamber Aleyhisselam'ın kalbiyle kendisini dinleyen karşısındaki muhatap kitle arasında hakikaten bir derin köprü oluşuyordu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın ne istediğini, ne isteyebileceğini karşıdaki insanlar anlıyor idi. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu yönüne baktığımız zaman belki bizim içinde ışık tutabilecek olan bir husustur bu. İnsanların kardeşim gönlüne girmek istiyorsan gönlüne gidecek yolu bulacaksın. Bu budur. Yani ben çok güzel bilgili olabilirsin bak ben sana diyeyim. Çok güzel bilgili olabilirsin, donanımlı olabilirsin ama Türkçe'de bir ifade var. Satış kabiliyeti diye bir şey var, değil mi? Duydunuz. Evet. Satış kabiliyeti. Şimdi adama bir şey anlatacaksın. adamı kafasına kafasına vuruyorsun. Kafasına kafasına yanlış yaptığı zaman adama hakaret ediyorsun. Tahkir ediyorsun. Toplum önünde küçük düşürüyorsun. Sen şimdi ne kadar güzel konuşsan konuş, insan fıtratında bir de şu var Aziz kardeşim. Sen onu gönlüne hitap ederek konuşmazsan, doğruyu da söylesen adam seni veya kadın seni dinlerken Alıcı bir dinleyişle dinlemiyor seni. Çünkü niye? Hakart ediyorsun. O köprüyü kuramamışsın. Hocam bir sorum Bizi... olacaktı da. Daha iki kelam etmedik ama buyur. Söyle evet. Hocam şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuşmadaki üslubunun tavrının e, insanları İslam'a kazandırmada etkisi nedir? Bir de hocam eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, tavrı olumlu değil de olumsuz yönde olsaydı yani farz mesela haşa ee, insanları yine de kazandırabilir miydi İslam'ı? Sen biraz sonra bu soruyu tekrar edeceksin. Tamam inşallah. Ne sorduğunu bakayım aklında tutuyor musun? Seni birkaç kere sınadık ama pek başarılı değildi. Bakalım bu sefer ne olacak? Evet. Şimdi ben sana cevap vereceğim Allah'ın lütfuyla. Öncelikle şunu söyleyeyim aziz kardeşlerim. İnsanlar, insanlar Kur'an-ı Kerim'e baktıkları zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktıkları zaman, orada zikredilen vasıflar yani bir insanın, bir güzel insanın sahip olması gereken vasıflar ile kasırması gereken, kötülük olarak fenalık olan şeyleri diyelim ki iki liste haline getirse, bir insan Kur'an-ı Kerim'e baksa, güzel vasıfları şöyle bir liste yapsa, kötü vasıfları da ayrı bir liste yapsa, sonra bunları Hz. Peygamber aleyhisselam üzerine tatbik etse nasıl bir tablo ile karşılaşır Abdülbaki? Çok yumuşak bir huylu olduğunu peygamberimizin... Yok. Bir daha soruyorum. Kur'an-ı Kerim'deki güzel vasıfları sıraladım. Ben bir liste yaptım. Tamam. Güzel sözlü ol, insanlara hakaret etme, gıybetini yapma, hı hı. suhredici ol. Bunları sıraladım. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kötülükleri, zina, içki, gıybet hı hı. vesaire bunları sıraladım. Bunları Azze Peygamber aleyhisselama sığınacağız. Üzerinde deneyeceğiz bunları. Bu iki liste getirdiğimiz zaman nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalırız? Hocam oradaki güzel hasretlerin hepsini Efendimiz'de buluruz. Oradaki kötü hasretlerin hepsinin Efendimizin beri olduğunu kesinlikle idrak ederiz, anlarız yani. Ben şöyle bir şey desem, Abdülbaki veya diğer arkadaşlar bana katılır mısınız? Ben diyorum ki, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün sözleri, bütün fiilleri esasında Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Bu aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an'la uyumunu gösterir. Aziz seyirciler bakın burada çok önemli bir ruhsla vurgu yapıyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz'in bütün sözleri, bütün fiilleri aslında Kur'an-ı Kerim'in tefsirdir. Yani sen bir hadis kitabını açtığın zaman, orada diyelim ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini görüyorsan, Hazreti Peygamber bir şeyi diyelim ki tavsiye ediyor veyahut da herhangi bir şeyden sakındırıyorsa, bu aslında Kur'an-ı Kerim'in, o hadiste bir ayet ismi geçmese bile, bir ayetten bahsedilmese bile aslında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i neyidir? Tefsiridir. Tefsiridir. Şimdi burada Abdülbaki'ye sorduğum soruyla bağlantı şu. Demek ki Peygamber'in bütün eylemleri, bütün sözleri Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ise aziz kardeşlerim tefsir kitapla uyumlu olur mu olmaz mı? Olması gerekiyor. Bu neyi gösteriyor bize? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bütün yapıp ettiklerini söylediklerini Allah'ın kitabıyla bire bir örtüştüğünü, örtüşüktür. Dolayısıyla bu karşısındaki kitleyi de ister istemez ne yapıyor? Etkiliyor. Karşısındaki insanlar şunu görüyorlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ın çizmiş olduğu profile doğrudan doğruya aynen uyan bir insandır. Hemen hemen sürekli dile getirmiş olduğumuz bir ayet-i kerime var. Rabbimiz, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı tarif ederken Tevbe Suresi'nin sonlarındaki ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Lekad caaikum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'mini ve urfurur <gülüyor> rahim. Kıymetli seyirciler, burada Hazreti Peygamber Aleyhisselam anlatırken Peygamber Aleyhisselam Efendimizin insanlara yaklaşımında bahsederken esasında peygamberimizin tabiatının da bir hülasasını burada ortaya koymuş oluyor. Buradan iki şeyden bahsediyor Hazreti Peygamber için. Bir, Müslümanların karşılaşmış oldukları sıkıntılar, rifa'yı Hazreti Peygamber aleyhisselama gerçekten ağır geliyor. Yani şöyle düşün, peygamber aleyhisselam, aziz kardeşim Peygamber aleyhisselatü vesselam ümmeti kendi evladı gibi görüyor. Ya. Elhamdülillah. Yani bu laf olan bir şey değil. Hani innemel mu'minun ihfı sürekli okuyoruz. Burada esasında Rabbimizin bahsetmiş olduğu Böyle sözde bir kardeşlik söz konusu değil. Hz. Peygamber aleyhisselam, Müslümanların karşılaşmış olduğu her türlü sıkıntı hastalığa varıncaya kadar bak Rıfai, dinliyorum hocam, hastalığa varıncaya kadar en küçük sıkıntıya varıncaya kadar Peygamber aleyhisselamın yüreğine dağlayan aleyhisselatü vesselam efendimizi rahatsız eden bir durumdur. Aynı zamanda Halil, Hz. Peygamber aleyhisselam Müslümanların mutlulukları aleyhisselatü vesselam efendimizin de aynı zamanda neydi? Mutluluğuydu. Mutluluğuydu. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam bütün bunlara baktığımız zaman aziz kardeşlerim sanki etrafındaki ümmeti kadın olsun erkek olsun çocuk olsun bunların hepsiyle birlikte aleyhisselatü vesselam Efendimiz sanki büyük bir aile kurmuş gibi büyük bir aile kurmuş gibi kendisi o kabilenin reisi başkanı idarecisi devlet başkanı ve diğer insanlar da o ailenin diğer fertlerini oluşturmakta idi böyle Hocam, bir durumla karşı karşıyayız evet. Hocam zaten e Hazreti Peygamber hani e, diyorlar ya onun e, üzüntüsü ümmetine üzüntüsü bir babanın evladına üzüntüsü gibidir diyedi. Evet. Bu da aynı zamanda mutluluğun onların mutlu olması gibi, onların mutluluğunun onların mutlu olması gibi değil midir? E, kesinlikle. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim Halil. Hazreti Peygamber Aleyhisselam şimdi ümmetinin dertleriyle dertlenmese. Diyelim ki senin bir derdin var. Peygamber Aleyhisselam kulağını kapasa. Umurunda olmasa senin çektiğin dert. Sen Hz. Peygamber aleyhisselam'ı e, peşinden gidecek bir insan olarak görmeyi sürdürür müsün? Ya yani bu nasıl peygamber dersin en azından? Değil mi? Sen zor gününde çünkü sen ne yapıyorsun? Bir de bak ben her zaman şunu diyorum aziz kardeşlerim. Peygamber aleyhisselamı anlamak için peygamber dönemine gitmemiz lazım. Biz şimdi bugünden okuyoruz. Hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Peygamber aleyhisselama gelip İslam'ı kabul etmiş olan insanlar çok şeylerinde fedakarlık yaptılar. Evet. Bunu unutmamamız lazım. Nedir? Adam evini barkını bırakmış, ailesini terk etmiş. Değil mi? Yurdundan kovulmuş. Bu insanlar gelip çok büyük bir fedakarlık yapmak suretiyle Ali Sina Hatıriye Selam Efendimiz'in yanına gelmişler. Dolayısıyla biz bir taraftan da şöyle diyoruz. Biz sahabe-i kiramı niye seviyoruz az kardeşlerim? Fedakarlıklarından dolayı. Bu fedakarlıklar ben işte bazen buna çok üzülüyorum. Yani Ashab-ı Kiram'ı değerlendirirken babanın kardeşinden, babanın kardeşinden veya kendi yeğenine bahsedermiş gibi sıradan bir insandan söz eder gibi onlardan bahsetmeyeceksin. Elbette ki onlar da bir insandır ama burada bahsetmeye çalıştığım, size göstermeye çalıştığım şey nedir? Bu insan hocam fedakarlık yaptı bak. Dünyasından vazgeçti, Mekke'sini terk etti. Adam vatanını terk ediyor ya. Bu kolay bir şey mi ya? İnancından dolayı vatanını terk ediyor bak. Bir insan o günün şartlarında kazanabileceğin sınırı var, kazanabileceğin şeyin sınırı var. Evini terk ediyorsun, gideceksin yeni bir memlekette, yeni bir şehirde ev kuracaksın, aile kuracaksın. Bazen eşi de gelmiyor yanına, iman etmiyor, gelmiyor. Çoluk çocuk karşı çıkıyor, onlar da onu yalnız bırakıyor, bu insanlar geliyor Hz. Peygamber'in peşine. Dolayısıyla Hz. Peygamber'den bir bağlantı sebebiyle ben bunu anlatıyorum. Bakayım sen kaçırdın mı? Ben bunları niye anlatıyorum? Senin sorunla ilgili. Ha neydi bağlantı? Abdulvaki'nin ne sorusuyla ilgili hocam. Bu şunla ilgiliydi, senin sorunla ilgiliydi. Hocam, sen şimdi ha sen Dert. şimdi bir sahibi olarak diyelim ki derdim var, rahatsızlığım var. Evet. Aleyhisselam efendimizi sen yanında görmezsen bütün bu çilenin peşinde hakikaten bir yeyis haline, bir üzüntü haline kesinlikle düşersin. Dolayısıyla Hz. Peygamber'de tabii ki elbette böyle bir durum yok. Ama selam efendimiz ile arkadaşları, cemaati arasında öyle bir Bağ var ki Hz. Peygamber el ailenin reisi etrafındaki insanlarda onun evlatları, kızları, çocukları, torunları neyse artık bütün insanlar onun etrafında bir aile gibi bulunuyorlar idi. Dolayısıyla esasında şunu söylemek esasında arkadaşlar çok yerinde yani sözden ziyade söz çok etkili. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara İslam'ı anlatırken ki motor gücü her zaman söyledik peygamberimizin enerjiyi almış olduğu yer kaynak nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim'dir. Ama söz belli bir yere kadar o söz fiiliyata geçmezse karşısındaki insanlar her zaman şöyle düşünebilirler. Ağzın güzel laf yapıyor. Laf çok güzel. Ama icraata geldiği zaman değil şey mi? Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Şimdi insanlar mesela siyaset yapmak için bunu demiyorum. Siyasiler değerlendirirken ne yapıyorlar? Konuşmaların elbette ki bir ölçü olarak alıyorlar ama evet. bunun yanında onun icraatlerine de ne yapıyorlar? Bakıyorlar. Bakıyorlar. Bu aynı Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın durumudur. Ama burada bir önemli fark var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüyle yaşantısı arasında öyle bir uyum var ki karşısındaki insanın eğer fıtratı bozulmaması, eğer dünyevi bir takım beklentileri yoksa kesinlikle etkileniyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan. Şimdi ben Rifai'nin sorusuna geleceğim. Şey Rifai'nin diyorum. Abdülbaki'nin. Abdülbaki diyor ki: "Hocam ben de unuttum <gülüyor> sorduğum soruyu. Hatırlıyor musun sorduğun soruyu?" Hocam hatırlıyorum. Şimdi ama bir dakika sen hatırlıyorsun da ben, ben de başka. Hocam. Sen de hatırlıyor musun? O zaman farklı bir kurban seçelim. Abdülbaki'nin sorusu neydi? Hocam Abdülbaki'nin sorusu evet. e, peygamber efendimizin e, Kur'an biraz önce de sizin tabir ettiğiniz gibi iyi ahlak ve kötü ahlak olarak tasvir ettiğimiz ahlaklardan kötü ahlakı e, haşa tabi kötü ahlaklı bir şekilde davranması neticesinde e, insanların İslam'ı benimseyip benimseyemeyeceği hususu. Peygamberimizin doğrudan üslubunu önce sordum hocam sonra dedim bu böyle olmasaydı dedim kötü ahlak Heh. yok hocam haşa. Ustubun amca, u, ancak Köt ustubun e, kötü olması hani bir nevi bir, e, insanın <gülüyor> diğer insanlara karşı şu an nasıl toparlayacağım bilmiyorum hocam, ama <gülüyor> aynı kapıya çıktığımızı düşünüyorum evet, bir evet. ile. ile. Seyircilerimize seni e, mazur göreceklerdir, evet, anlayacaklardır demek istediğin şeyi. Evet, şimdi ben ikinizin dediğini toparlayacak olursam, Hazreti Peygamber'e sen biz bugünkü sohbetimizde neden bahsediyoruz? Peygamberimizin hacı abi neden bahsediyoruz? Gönül insanı olduğundan mı bahsediyoruz? İnsan kazanma sanatından bahsediyoruz. Şimdi Hz. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Hz. Musa ve Harun'dan bahsederken Hz. Kardeşlerim onları Hz. Allah Firavun'a gönderiyor. Diyor ki siz ona bir gidin sonra da diyor ki fekula لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ وَاَوْ يَحْشَا Siz diyor gidin ona o Firavun'a ama ona güzel tatlı bir üslupla anlatın derdinizi. Adam sonuçta Mısır'ın hakimi, hükümdarı. Adama tepeden laf bastırmaya çalışıyorsan elbette ki bakacak sıradan bir insan belki de canlı okuyacaktır yani. Değil mi? Yani kendini ilah eden, <gülüyor> ilah ilah eden <gülüyor> adama allah Teala'nın ilah olduğunu kabul ettirmeye çalışıyoruz sonuçta. Çok güzel söyledi. Yani adam zaten kendisini putlaştırmış. Kalbin en azından putlaştırmış. Kendisini cihanın, bütün alemin hükümranı gibi görüyor. Dolayısıyla böyle gidilecek olan bir insana kullanılacak uslupta فَقُولَ عَلَيْهُ قَوْلًا لَيْنَادır. Güzel, tatlı bir üslupla Hz. Peygamber, e, Hz. Musa'dan ve Harun'dan Rabbimiz talepte bulunuyor. Şimdi bu ayet-i kerime, Peygamber'in insanlara tebliğ etmiş olduğu bir ayet-i kerime. Bunun yanında başka bir ayet-i kerime daha var, Bismillah. فَبِبَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Sen diyor, Allah'ın lütfu keremiyle insanlara ne yaptın? Yumuşak davranır. Ama devamı çok önemli. وَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَا الْقَلْبِ لَنْفَطُّوا min حَوْلِكَ Sen diyor Allah, çok kaba sabah konuşmasını bilmeyen, kelimelerini tartmayan bir insan olsaydın, olsaydın yine senin sorunla bağlantılı bu, etrafında bir tane Allah'ın kulu kalmazdı diyor. Burada şunu demiyor Rabbimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, sen insanları ne söylersen söyle, sonunda ben seni son peygamber olarak gönderdim, sen muzaffer olacaksın, elbette olacak ama, Hz. Allah peygamber aleyhisselama bir yol çiziyor yani olması gerektiği çizgiyi peygamberimize gösteriyor. Dolayısıyla esasında bu ayetin bize bakan yönü de var sürekli bugünkü sohbetimizin başından beri vurgulamaya çalışılmış şey budur. Bunun bize bakan yönü de nedir? Kardeşim sen İslam'ı anlatma derdini taşıyorsan yaşamış olduğumuz şu asırda bu çağda insanlar İslam mesajını ulaştırma derdine sahipsen o zaman takınacağın tavır esasında bu Ayet-i içerisinde yatmaktadır. O da nedir? Yumuşak da nedir? huylu olmak hocam. Yumuşak huylu olmak. Eğer sen insanları kazanmak istiyorsan. Çünkü insanın nefsi, insan tabiatı hakikaten kendisinin üzerine baskı yapıldığı zaman, üzerine yukarıdan bakıldığı zaman hakikaten hakikati, hakikaten hakikati kabul etmekte zorlanabilir. Dolayısıyla dikkatli olmamız, güzel bir usul kullanmamız gerekiyor. Şimdi... Senin son üzerine devam ediyorum ben. Hz. Peygamber aleyhisselamın insan kazanma sanatından bahsederken az seyirciler şunu görüyoruz Peygamber aleyhisselam bir kere tane tane konuşan bir insan. Tane tane. Yani insanlara konuşurken kelimeler hızlı bir şekilde veyahut da cafcaflı cümleler kurmak suretiyle karşısındaki insanın anlamayacağı ne kadar ben güzel konuşuyorum, ne kadar edebiyat parçalıyorum bağlamında değil de güzel tatlı tatlı karşıdaki insanın anlayabileceği bir uslupla Hatta Sahabe-i Kiram'ın ifadesine göre Peygamber aleyhisselam o kadar güzel konuşuyor ki arkadaşlar sayılabilir diyor kelimeler tane tane. Gerçi bizim Karadeniz insanı şu anda benim yaptığım gibi öyle çok e, bu işi başarabilen bir yapımız yok. Biz biraz hızlı konuşuyoruz ama biraz da zamanı iktisatlı değerlendirmek için bunu yapıyoruz. Aziz kardeşlerim burada bizim için çok dikkatimizi çeken bir şey vardır. Sıradan bir insan, sıradan bir insan Hz. Peygamber Aleyhisselam hadislerini okusa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın neyi kastettiğini anlayabiliyor. Evet. Bakın bu önemli. Yalnız önceki derslerde söylediğimiz bir şeye bağlantı kuracağım şimdi. Yani İslam ilimlerde aziyeciler, seyirciler tahsil olmayan bir insan hadis-i assa asla Hazreti Peygamber Aleyhisselam orada ne buyurduğunu anlamakta zorlanmaz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam çok sade, net, anlaşılabilir bir şekilde meramını ifade etmiş olan bir insandır. Ama bunun sonucu şu değil. Ben hadis kitabını alayım, oradan müşehitlik yapayım. Ben hadis kitabına bakmak suretiyle amel edeyim. Bunu her zaman ne yapıyoruz? Engel oluyoruz, önüne set çekiyoruz. Diyoruz ki, Hz. Peygamber aleyhisselamın sözünü anlayabilirsin ama Peygamber aleyhisselamın o sözünün, o fiilinin ne zaman gerçekleştiği, kimlere yönelik olduğu, Peygamber aleyhisselam onu sürekli devam ettirdiğim gibi işin hukuksal boyutları var. O hukuksal boyutları bilmek için de mutlaka... İslam ilimlerde temel yapı olarak bir şeyler oluşturmak, altyapıyı yapmak olmak, evet. gerekiyor. O yüzden her önüne böyle alan hadis kitabını ben müşrihitlik yapacağım, ben peygamber aleyhisselam'a uyuyacağım diyemez. Bu din kimsenin elinde bir oyuncak Değil. değildir. O yüzden gerçekten bu noktada ihtisas sahibi olmaya ihtiyaç var. Hocam, evet. E, bir soruyu da e, ben sorabilir miyim müsaadeniz evet. varsa? Hocam az önce bahsettiğimiz konuda hani Peygamber Efendimizin üslubunun ve tane tane konuşmasının önemli olduğundan bahsettik ama şu noktayı da merak ediyorum. Hani Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine döneminde insanlar ee, İslam'a katılırken belirli gruplarla katılıyorlardı ve Peygamber Efendimiz irşat ve tebliğ faaliyetlerinde zorluk yaşamıyordu. Ama son zamanlara doğru İslam'a daha kalabalık gruplar e, katıldığı için bu kalabalıklara Peygamber Efendimiz hitap ederken yani günümüz teknolojisi ses sistemleri yoktu. Bu şekilde ne gibi zorluklar yaşamış olabilir Peygamber Efendimiz? E, nasıl mı? çözümler üretilmiştir? Yani nasıl çözümler yani, üretilmiştir? Evet. Yani çözüm muhakkak üretilmiştir. Tabii e? ki burada nasıl hani hocam çözümler? sizin bildiğiniz evet. bir şey vardır. Hani o zamanlara gitmemiz evet. gerekiyor demiştiniz ya. Peygamber evet. Efendimiz'in zamanında yaşamadığımız için o zamana gitmemiz gerek dediniz. Ve buradan örnek evet. verebilir misiniz? Belki bizim hakikaten bildiğimiz bir şeyler vardır. Bu Sonra <gülüyor> o bildiğimiz bir şeylerle cevap vereyim. Şimdi şunu ifade edeyim. Bir kere Aleyhisselatü Vesselam senin de dediğin gibi Medine dönemlerinin sonunda doğru. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a çok kalabalıklar geliyor. Hatta bayram namazlarında az kardeşlerim o peygamberimizin kılmış olduğu mescit işte bu alanın yarısı kadar bir alan mescit yetmiyor. Bayram namazlarında özellikle mescidin nebevinin yanında musalla diye bir alan var. Musalla. Musalla ne demek? İlaha tahsil alıyorsunuz. Açık alan hocam. Herazde namazı kılınan namaz yer. Musalla Arapçada ne demek? Namaz kılınan yer. Namaz kılınan yer. yer İsmin evet. bekanmış bak bak evet. evet. Namaz kılınan yer. Bizim Türkiye'mizde de musallalar var. Bursal olan seyircilerimiz bilir. namazgah diye bir yer var. Evet. İstanbul'da şu anda izi kalmış değil. Ok Meydanı'nda namazgah diye bir yer vardı. Velhasıl, şimdi Hz. Aleyhisselam'ın ses tonu şöyle az seyirciler. Hani insan kazanma, insanlara hitap etme sanatından bahsediyoruz Peygamber'imizin. Peygamber'imizin sesi, etrafında bulunan insanların net bir şekilde duyabilecekleri bir tokluktaydı. Ne çok böyle gür, ne de çok cılız. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam insanlar etrafındakiler sessiz oldukları zaman onlar hitap ettiğinde sesini çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir ses Aralı yapısına yöntem. sahip idi Peygamberimiz. Böyle bir durumu vardı. Aynı zamanda ne dedik az önce? Peygamber aleyhisselam tane tane konuşan, kelimeler, kelimeler koşturmayan bir tarza konuşuyordu. O yüzden meramını Hz. Peygamber aleyhisselam çok güzel bir şekilde insanlara ulaştırırdı. Şimdi senin sorunla ilgili aziz seyirciler, Hz. Peygamber aleyhisselamın veda hacında veda haccında peygamberimiz 120 bin civarında insanla bir araya geldi. Bu veda haccıyla ilgili olarak bu 120 bin insanla ilgili olarak seri sonra cevabın iki şey söyleyeceğim. Birincisi az seyirciler bizim evimizin duvarlarını süsleyen veda haccı hutbesi var ya hepimizin evet. evinde duvarlarda vardır. Peygamber ey müminler, ey inananlar diye devam eden böyle paragraflar var alt alta. O konuşmalar esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin aynı anda yapmış olduğu konuşma değildir. Bakınız bir daha tekrar ediyorum. O bizim duvarlarımızı süsleyen veda haccı metni Peygamber aleyhisselamın haçtayken bir kere çıktı bir yere ondan sonra o konuşmayı yaptığı bir metin değildir. Peki nedir o? Hz. Peygamber aleyhisselamın hac döneminde yine haçta veda haccında zaman zaman insanlara nasihat etmek için yapmış olduğu konuşmaların birleştirilmiş halidir. Tamam. Yine vedacı. Yani o levhada bir yanlışlık yok. Ama ben burada neyi ifade etmiş oldum? O konuşma metni Hz. Peygamber aleyhisselamın tek defada birden yapmış olduğu konuşma değil parça parça yapmış olduğu konuşmalardır. Peygamberimiz o konuşmaları bir araya getirmek suretiyle o metni Veda hutbesi, he, veda hutbesi diye oluşturmuşlar. O kadar uzun de zaten tek seferde akılda da kolay Biraz değil. Biraz zor. Değil. Biraz zor. Hakikaten öyle. Şimdi Hacı Benim geleceğim abi. burada aslında hocam bu soruyla alakalı olarak hadis kitaplarına baktığımız zaman da e, veda hutbesi metnini komple hani rivayet eden herhangi bir kaynak veyahutta bir ravi de göremiyoruz. Görüyor musun yüksek hadis bilgini nasıl evet bilgi Estağfurullah. Evet. Hakikaten dediğin gibidir hadis kitaplarına veya da megazi kitaplarına veya siyer kitaplarına baktığımız zaman o hutbe metnini bizim duvarlarımızı süsleyen hutbe metninin tek parça halinde olmadığını zaten görüyoruz. Ama burada bir yanlışlık söz konusu değil. Hani beni bir kişi anladı o da yanlış anladı olmasın <gülüyor> az seyirciler. Burada dediğimiz şey şu. O veda hutbesi aleyhissalatü vesselam efendimizin veda açısında yapmış olduğu konuşmadır. Ama o paragraflar hepsi bir arada birlikte yapmış olduğu tek konuşma metni değildir. Şimdi bunu bitirdik. Bu birinci mesele. İkinci mesele senin sorduğun soru, unuttuğun soruyla ilgili. Hatırlıyor Evet. Hocam. Unutmadığın soruyla ilgili o zaman diyelim. Vereceğimiz cevap. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu kadar 120.000 insan toplandı diyelim. Ve ben az önce dedim ki Peygamberimizin ses tonu işte gayet ulaşabilir bir tonda idi. Ama şimdi 120.000'den bahsediyoruz. Hz. Peygamber Aleyhisselam peki bu insanlara bu haçta Aziz seyirciler da yok hoparlör elinde mikrofon var. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu sözünü o insanlara nasıl ulaştırıyor idi. Peygamber Aleyhisselam arkadaşlar çok feraset yüksek öngörü sahibi olan bir insan. Bu geniş kalabalığa hitap ederken peygamberimiz, aziz seyirciler sesi gür olan insanlardan bir nevi hoparlör görevi olan kişiler görevlendirdi peygamberimiz. Onları tepelere yüksek o topraktaki çıkıntıların üzerine çıkarmak suretiyle insanları görevlendirdi. Yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz peygamberimiz? Şunu yaptı. Diyelim ki burada konuşuyor Hazreti peygamber aleyhisselam bir cümle söyledi. İşte bütün kan davaları ayaklar altına alınmıştır. Dedi Hazreti peygamber. Bu cümleyi söyledikten sonra işte bir 50 metre ötedeki adam sahabe bütün kan davaları ayaklar altına alınmıştır. Bekliyor. O sonrakine, o sonrakine bu şekilde Aleyhissalatu vesselam efendimiz 120 bin insana ki o insanların çoğu da az kardeşler peygamber selamı ya bir kere görmüşlerdir yahut da ilk kez görüyorlardır öncesinde. Yani o hacca gelen insanların çoğu Hz. Peygamber aleyhisselamı bir daha görme veya öncesinde de bir kere daha görmüş olma imkanını kazanamamış olan İnsanlardır. Bu veda hacına bakacak olursanız İslam'ın temel düsturlarının veda hacında yattığını görürsünüz. Evet. Yani kadınlarla erkekler arasında ilişkiler nasıl olacak? Hak, hukuk. Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi. Özeti gibi evet. Gerçekten İslam'ın özeti gibi bir metin olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Evet. Veda hacıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Evet. Benim söyleyeceğim aslında hadis bilgini olarak devamında size sormaktı. Yani yoksa bir şey bildiğimizden değil de veda hutbesi metnine bu kaynaklarımızda tam olarak bulamama sebebimiz ne? Yani Oğlum, şimdi az önce güzel, tam, akıllı bir soru sordun şimdi Mahvettin ettin Niye tam olarak aktarmıyorlar? Tam olarak aktarıyorlar Allah'ın kulu. Tam olarak aktarıyorlar da biz vatandaşlar için kolaylık olsun diye o metni bir araya getirdik. Tam olarak aktarıyorlar. Hepsinin ravisini hep yan yana yaz, yazacak derler ya O zaman karışıyor. Şimdi diyelim ki birinci paragrafı diyen ki Abdullah İbn Mesud rivayet etmiş. Evet. İkinci paragrafı işte Abdullah İbn Ömer rivayet etmiş. Sonra demişler ki ya bunlar böyle parça parça, bunları bir araya getirelim, insanlarımız bundan istifade etsinler. Yoksa eksiklik söz konusu değil. Evet. Hz Peygamber aleyhisselamın kelamını bize aktarmışlardı. E, evet. Burada küçük bir anekdot e, aktarmak istiyorum da. Evet. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimiz de e, anlattıklarında diyorlar ki, e, Hazreti Peygamber konuştuğunda sahabeler e, sanki üzerlerinde bir kuş varmış da o kuş uçmasın edasıyla dinlerlermiş. Ya bu şekilde dinle dinlenildiğinde hem bir şey alınabilir hem de karşıdaki yorulmadan anlatabilir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etkili anlatımında bu da etkili olmuş olması lazım değil mi? E tabi ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'a karşı gösterilen bir saygı var ama Halil şunu söyleyeyim sana. Bu saygı gösterenler genelde Hazreti Peygamberimizin etrafında bulunan ve bizim birinci derece arkadaş grubu dediğimiz sahabiler. Ama genel halk katmanına baktığımız zaman baktığımızda o bahsettiğin şeyi her zaman göremeyebilir. Çünkü adam bedevi. Şehir hayatını görmemiş. İnsanlara nasıl konuşulur, hitap edilir. Bunlardan haberi olmayan insanlar var. Dolayısıyla herkes aynı değil. Ama şu oluyor. Bu türdeki insanlarda geldikleri zaman meclise bakıyor ki herkes dinliyor. O da mecburen ne yapıyor? kalabala uymak suretiyle Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın mesajını Haca, alıyor. Evet. Veda hutbesiyle ilgili şunu doğru anlamış mıyım? Kontrol edebilir misiniz? Şimdi veda hutbesinde... Her aslında her bir cüzün, parçanın raviyesi, senedi var. Metni birleştirildiği için biz o senetleri göremiyoruz. Tabii ki. Tamam hocam. Onu bir Gayet güzel et, anlamışsın. Evet. Teyit evet. etmek istedim de. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hutbesini e, sordu bir arkadaşımız. Veda hutbesiyle ilgili siz sordunuz. Ben sordum hocam. Sen mi sordun? Evet. Kaynaklarda niye tam evet. olarak Şimdi peki ben burada bu hutbe lafını açınca ben sana bir şey sorayım. Buyurunuz. Şimdi hadis kitaplarını açtığımız zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın nerede ne buyurdu, nerede ne yaptığına ilgili rivayetler var. Sorumuz şu. Daha doğrusu cemaate gelsin soru. Ashab-ı Kiram Peygamber Ali Aleyhisselam'la birlikte en çok nerede bulunuyor idi? Medine'de, Medine. Medine'de, mi? Nerede? Mescid-i Nebevi'de. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamberle en çok bulundukları yer idi. Evet. Ne zaman? Namaz vakitlerinden sonra? Namaz vakitlerinde beş vakit namaza gelebilenler gelebiliyor idi. Peki bunun da ötesinde Hz. Peygamberle daha yoğun yine camide bulunmuş oldukları namaz hangi namazdır? Sabah namazı. Değil. İkindi mi hocam? Oğlum cuma namazı. <gülüyor> <gülüyor> beş, beş vakit namaza gelme imkanı olamayabilir yani uyanamamıştır veya başka bir mazereti olmuş olabilir evliyse. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabıyla birlikte sorum gelmedi daha yalnız. Dikkat edin. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabıyla birlikte en kalabalık, en yoğun bir şekilde bulunmuş olduğu zaman dilimi Cuma'dır. Niye? Cuma'ya çünkü zorunlu olarak herkes geliyor. Fes'a'u ilâhe zikrillah. İzâ nûdiye min cumaya, zikrillah. Ve zelul bey. Şimdi Cuma'ya geliyorlar. Sorum şu. Peki biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabıyla birlikte en çok bulunmuş olduğu zaman dilimi Cuma'dır diyoruz ama hadis kitaplarına baktığımız zaman yani bu hutbelerde Peygamber Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu şeylerin daha fazla yer tutması gerektiğini düşünüyoruz. Değil mi mantıken? Çünkü hutbede ne yapıyor Peygamberimiz? Sürekli ayetleri okuyor. Ayetleri sürekli konuşuyor Hz. Peygamber değil mi? Konuşuyor, hitap ediyor ve arada oturuyor Peygamberimiz kalkıyor uzun sürdüğü için hutbeleri ikinci hutbeye devam ediyor. Peki Hz. Peygamber Medine'de kaç kere hutbe vermiştir? Bakkala soralım. Hocam, hocam 10 yıllık bir <gülüyor> süre boyunca. Çünkü hani bir ay 22 yıl yıl 52 hafta oluyor. hocam. 10 yılda süre varsa 520 hafta yapar. 520 Aynen, hutbe yapar. Yalnız Yanlış şöyle bir şey var. Böyle diyeceğini ben biliyordum. <gülüyor> şimdi arada sefer var. <gülüyor> ben de onu diyecektim yok, hocam. Soracağım. Her cuma yok. Medine'de yok. değil, de değil ya, de askın, ya Peygamber o da var abi. bir de. O da var. Ama esas şu diyeceğim şey. Miladi takvim'e göre, hicri takvim kaç gün? Miladi takvim'e göre? Miladi takvim kaç gün? 365 gün, 6 saat. Peki, e, hicri takvim kaç gün? 360 gün. Attın. 355 mi hocam? 356. 56. Şimdi dolayısıyla oradan bir hafta fark ediyor. Hı hı. Şimdi ya bakayım hesabı yapabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> hocam siz hazırlanın gelmisti. Yo ben de hazırlanmadım bilen <gülüyor> ki. Vallahi ben de bilmiyorum. Benim matematik sayım. Hocam şimdi yılın başladığı evet. güne de değişir o zaman ama 10 gün alacaksak o da 51 haftaya tekabül Biz 510 diyelim tamam. diyelim tamam 500 diyelim. 500, 500 mü dedi? 10'dan 500 hesap. diyelim. Programdan sonra seyircilerimiz hesabesinden veya <gülüyor> <gülüyor> ne zaman Cuma'nın başladığına itibaren ama biz 500 diyelim vallahi. Sorum şu anda geliyor. Ya Peygamber Aleyhisselam en çok ashab-ı kiramın dinlemiş olduğu, Peygamberimizin gönüllerine onlara hitap etmiş olduğu zaman dilimi cumadır. Cuma hutbesi ama 500 kere konuşmuşsa hocam sahabe-i kiram da hepsi Hazreti Peygamberi ağzını açmış, kulaklarını dikmiş dinliyorlar. Değil mi? Tabi olan budur. Peki peygamberimizin bu kadar anlattıkları bu hutbeler, 500 hutbeden bahsediyoruz ya. Niye bizim hadis kitaplarında mesela en azından hadis kitaplarının yarısı Hazreti Peygamberimizin cuma hutbelerini oluşturmuyor? Niye? Hutbe diye özellikle ha. belirtmemiş olabilirler hocam. <gülüyor> Diyorsun. Yani hocam hayır. Peygamber Efendimizin orada anlattıkları hadis kitaplarında bulunuyordur ama müstakil olarak işte üçüncü, hicretin üçüncü yılının dördüncü haftasındaki cuma hutbesi diye almamışlardır belki. Çünkü şöyle bir şey de var. Baktığımız zaman hadis kitaplarının ekseriyeti konularına göre veyahut hatta ravisine göre. Alelebbab ya da Alelecal. O sebeple olabilir mi? Rifa <gülüyor> bilgeliğini konuşturuyor bugün. Evet. Şimdi şu aranız kardeşlerim. 500 hutbe normal mantık olarak düşündüğün zaman Hz. Peygamber aleyhisselam hutbede şundan bahsetti, biz onu dinledik. Sen az önce farkında olmadan güzel bir söz söyledin, arada kaynadı o. <gülüyor> Hz. Peygamber aleyhisselam ile aziz seyirciler hutbelerinde dile getirmiş olduğu şeyler büyük çoğunlukta ayetler idi. Evet. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz inen ayetleri aziz seyirciler inen ayetleri yeni nazil olan ayetleri cemaate hutbeler vesilesiyle aktarmaya gayret ediyor idi. Niye? Cemaat en çok orada Kalabalık olarak ve selam'ın huzurunda bulunuyor ve bu insanların önemli bir kısmı da Medine'nin dışından geliyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam hutbe anını, hutbe vaktini bir nevi ayetlerin ulaştırılması tebliğ fırsatı olarak Ayetler. değerlendirmiş oluyor idi. Ayetler zaten yazılı olduğu için. Yazanlar var, yazmayanlar var. Arkadaşlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın biz insan kazanma sanatından bahsediyoruz nasıl bir benim benimsedi Peygamber Aleyhisselam, ne yaptı, niye etti, bunlardan söz etmeye çalışıyoruz. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam şunu görüyoruz öncelikle, Peygamberimizin kendisine soru soran insanlara değer verdiğini görüyoruz. Bu çok önemlidir aziz kardeşlerim, bu çok önemli. Yani kişinin statüsüne, konumuna, işte bir takım maddi imkanlarına vesaire bakmaksızın, bunu göz bulundurmak bulundurmaksızın, Peygamber Aleyhisselam'ın her insana bir derdi varsa, sorması gereken bir husus varsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bu hususta onlara cevap verdiğini görüyoruz. Hatta hepinizin bilmiş olduğu Abese suretisinde ki Hz. Peygamber aleyhisselam oradaki amacı da o ama olan insanı tahkir etmek değil buna Kesinlikle da dikkat Yani ama kim o ama? Ümmü Mektum. <gülüyor> Abdullah İbn-i Ümmü Mektum, İbn mektum. Hz. Peygamber aleyhisselam'a giriyor bir şey sormak istiyor. Bu arada Hz. Peygamber bazı insanları İslam'ı anlatıyor, onlar dine kazandırmaya çalışıyor. Peygamber Selam yani şu anda vakti değil anlamında biraz ne diyelim yüzünü buruşturuyor, ekşitiyor. Ama Peygamberimiz onu küçümseme burada kesinlikle söz konusu değil. Yani Peygamberimiz şöyle düşünüyor. Ben şu anda insan kazanma durumundayım. Sen Müslümansın. Seninle ben sonradan ilgilensem de olabilir. Bağlamındadır Peygamberimizin tavrı. Ama Rabbimizin buna bile tahammülü yok. Evet. Çünkü niye biliyor musun? O senin kardeşin. Ama o Hayır. henüz kardeşim değil. Eyvallah. O senin kardeşin senin kardeşim değil, kardeşin olacağı da belli değil. Aynen öyle. Belli değil. Ona Anladım. karşı tutumu hocam belirleyebilir yani. Tabii. Hocam bir de o yüzden bize biz, biz tarihte şunu görüyoruz. Bu yani kör e, ama olan sahabe Peygamber Efendimiz Medine'yi vali olarak da bırakıyor yine tekim bir hani Mekke'den fete gittiği çok zaman. Çok Peygamberimiz bazı gazvelerinde Medine imamı olarak onu bırakıyor. İbnü'l mektubu bırakıyor Peygamberimiz. Bu da vermiş olduğu değeri, ehemmiyeti göstermiş oluyor. Arkadaşlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın İnsanlara, soru soranlara vermesi, değer vermesiyle ilgili olarak anlatacağım bir iki örnek var. Bunları mutlaka zikretmem gerekiyor. Ebu rifa Adevi diye bir sahabi var. Bir gün diyor, mescide geldim diyor, mescide geldim, bir baktım ki diyor, hani herkes dinliyor dedin ya sen az önce işte, sükut ediyor. Şimdi bunun tam tersi bir örnektir bu. Ebu Rifai Adevi diyor ki mescide geldim diyor, bir baktım diyor Hz. Peygamber hutbeye çıkmış, minbere çıkmış, insanlara konuşuyor. Dedim ki diyor konuşurken. Ya Resulullah benim sormak istediğim şeyler var size. Halbuki mantıken ne yapması gerekir? Susturulması gerekir. Yok. Bekleyip hutbeden sonra vermesi. Tabi bekleyip Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sorusunu sözünü kelamını bitirmesini beklemesi gerekirdi. Ben diyor yabancı bir insanım diyor. Size bazı şeyler sormak istiyorum. Halbuki Peygamber selam oradan kaçmıyor. Ama Ali ve vesselam'ın yaptığına bakın. Ebu Rifa'ya. az seyirciler Peygamber Aleyhisselam Minber'den iniyor. Diyelim ki Ebu Rifa şurada. Geliyor Peygamber Aleyhisselam karşısına. Ebu Rifa diyor ki Peygamber Aleyhisselam karşıma geldi. Senin sorularına cevap vereceğim dedi. Bu arada diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a ayakları demirden diyor sandalye gibi bir şey getirdiler diyor. Ayakları demirden o zamanki şartlar çerçevesinde basit sıradan bir şey getirmişler. Peygamberimiz onun üzerine oturdu diyor. Peygamber Aleyhisselam onun üzerine oturdu diyor. Ben azel peygamber Aleyhisselam'a sordum. Peygamber Aleyhisselam Efendimize bana cevapları verdi diyor. Sonra hutbesine geçip devam etti. Bu bize neyi gösteriyor? Bakın hutbeyi biraz peygamber Aleyhisselam bir insanı kazanmak için, bir insanı İslam'a kazandırmak için gönlünü almak için Aleyhisselam yukarıdan aşağıya iniyor in hocam. Aşağıya inmesi hocam, gerçekten çok çarpıcı bir örnektir. Evet. Burada e, şeyi şey de ekleyebilir miyiz? Şimdi biz bedevilerin aslında bu halinden şikayet ediyoruz, saygısızlık olarak görüyoruz, öyle kabul ediyoruz. Nitekim Hucurat suresinde de bu öyle evet. ikaz ediliyorlar. E, fakat e, sahabelerin bedevilerden e, memnun olduğunu da bir yerde görüyoruz. Allah razı olsun dediklerini de görüyoruz çünkü evet. e, diyorlar ki, şimdi bedeviler e, bodoslama soruyorlardı Hz. Peygamber ha, aleyhisselatü vesselam'a. Bizim Selama. sormaya çekindiğimiz, evet. çekindiğimiz şeyleri soruyorlar. E, biz de bu şekilde onlardan öğrenmiş oluyoruz. Birçok şeyi aslında, birçok konuyu onlardan bu vesileyle öğrenmiş ha, oluyoruz. Tırdı. Bu da önemli bir nokta sanki. Kesinlikle güzel bir şey hatırlattın. Esasında bu bedevilerin arkadaşlar şöyle güzel bir yönü var. Hani. Bizim Türkçe'de bir ifade var, doğrucu Davut. Yani lafını tartmadan, hakikat neyse, gönlüne ne geliyorsa onu söylemesi. Ya yani bu insanlardan zararı gelmez. Evet. Hakikaten bunlar esasında ümmet içinde bir kazançtır. Ali Sayatü'llah Efendimizin hayatında da insan dışlamak olmadığı için onların hepsini İslam'a kazandırmıştır. Yani Peygamberimizin bakın insan kazanma sanatı arkadaşlar. Yani belki biz bunu çoğumuz hayatımızda yapamıyoruz. Peygamberimiz diyelim ki yolda gidiyor. Oradan biri bir şey sordu Hazreti Peygamber'e, ya Muhammed dedi mesela aleyhisselam. Peygambersem şöyle yapmıyor arkadaşlar, ne oldu, ne var? Böyle bir şey yok ya Hazreti Peygamber hayatında. Peygamber Aslam kendisine biri seslendiği zaman ki peygambere sesleniyor adam. Halbuki biraz daha dikkatli olması gerekebilir değil mi? Ama Hazreti Peygamber ne yapıyor? Yönün bütün ona dönüyor. bedenini, arkadaşlar kafa çevirmek değil, bütün bedenini Hz. Peygamber Aleyhisselam ona döndürmek suretiyle esasını ona vermiş olduğu değeri de gösteriyor. Ya bu nasıl bir insan ya Hz. Peygamber? Şimdi bak ben sürekli vurgu yapıyorum. Ben şimdi bunu anlattığım zaman bu bir nezakettir ya yapılması gerekir diyebilirsiniz. Ama bunu anlamak için kendimizi kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin zamanına taşımamız Gerekiyor Bu arkadaşlar. inceliklerin hiç yapılmadığı evet. bir dönem olduğunu göz önünde bulundurursak Bu dönemde zaten böyle inceliklerin çok yapıldığı bir dönem değil. Bu da dediğin gibi. Yani evet. statü olarak kendimizden üsttekilerle muhatap olacağımız zaman böyle bir nezaket. Ancak İslam'ın ve hocamızın söylediği Kur'an'ın terbiyesiyle. Kesinlikle. Buna rağmen hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ahlakı tamamlamak üzere geldim buyuruyor. Bununla birlikte duasında da Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi e, ahlakımı da güzelleştir diye dua buyuruyor. Tabi o hadiste ''İnni bu'istu li utemime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için. Yani burada esasında şu, şu vurgu var. Ya yani Peygamber aleyhisselâmın gelmiş olduğu coğrafyada hiç ahlak diye bir şey yoktu diyemeyiz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Hz. Ebu Bekir Efendimiz mesela İslam'a girdikten sonra mı ahlaklı bir insan oldu? Hayır. Hayır. İslam ne yaptı? Peygamber aleyhisselâmın hadislerinde buyurduğu gibi Teka Alakı var onu kemalata güzel medeni bir noktaya taşımış oldu. İnsanın daha güzel olması için bir çaba içerisine girmiş oldu. Bir başka bir şey daha Hz. Peygamber aleyhisselam insan kazanma sanatında dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Peygamber aleyhisselam insanların hatalarını düzeltirken kesinlikle kalplerini kırmıyor. İsim vermemeye dikkat ediyor hocam. Hz. Peygamber aleyhisselam azarlayan fırçalayan sen niye yaptın niye dediğin laftan haberin yok. Bu mecliste böyle bir şey denir miydi şeklinde kesinlikle bir yaklaşımımız söz konusu değil. Şimdi bir örnek anlatacağım size. Muaviye bin Hakeme Sülemi diye bir sahabe var arkadaşlar. Muaviye bin Hakeme Sülemi diye. Bu da ibadetlerin tam böyle nasıl eda edileceğini bilmeyen bir insan. Camiye geliyor bir gün. Bakıyor ki namaza durmuşlar. Hemen geliyor safın bir tarafına duruyor. O arada bir tanesi aksırıyor namazda. <gülüyor> Bu diyor ki namazda yarımık Allah <gülüyor> böyle deyince şimdi cemaatin bir kısmı da dönüyor ona bakıyor. Burası çok ilginç. Hani ben ne demiştim size bu namazın eda edilişi bir süreçtir. Evet. Geçen şimdi herkes buna dönüp bakıyor. Bu diyor ki vay anam ne oldu ya? Niye bana bakıyorsunuz gidiyor namazda. <gülüyor> bu sefer böyle deyince bütün cemaat şöyle yapıyor. Şu oyluklarına vurmaya başlıyorlar. Bu diyor ki, böyle herkes vurmaya başlayınca, diyor, ben, ben de yanlış vurmadım. yaptığımı anladım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir yanlış yaptık ama diyor, ne olduğunu bilmiyorum diyor. Artık diyor, kapatın diyor razımı namazı bitirdik diyor. Hz. Peygamber aleyhisselam namazdan sonra benim yanıma geldi, bak burası güzel. Hz. Peygamber aleyhisselam diyor, namazdan sonra benim yanıma geldi ve dedi ki, bu işi yapan sen miydin dedi diyor, evet bendim. Bak dedi diyor Hz. Peygamber aleyhisselam, bu diyor, Allah'a yöneldiğimiz bir zikirdir, bir ibadettir. Bu namazda Allah'a münacatın dışında bir şey yapmaya uygun olmaz. Buna dikkat edelim diyor. Diyor ki o da Sülemi. Ben diyor Hz. Peygamber aleyhisselam gibi böyle güzel, tatlı bir şekilde uyaran, kınamayan bir uyarıcı hayatımda görmüş değilim diyor. Çünkü yaşamış olduğu coğrafyayı bildiği için, hani herkes birinin hatası olduğu zaman botoslama bindirdiği için, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu nazik uyarısı, kalbine yer ediyor. Hocam şimdi bu insan ölse Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu bırakır mı? Bırakmaz hocam. Düşün. Yani herkesin fırçaladığı azarladığı bir adam Azzeyip Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş. Çok tatlı bir uslupla gönlünü kazanmış. Elbette ki hele şu örnek Safa bunu sen anlatmıştın bir programda. Onu istersen sen dile getir. Hangi örneği hocam? Belki hatırlıyor Sen konuştuğunu hatırlamıyorsun ama ben hatırlıyorum. Bu camide bir olay olmuş. Adam bir tanesi Bedevi. Camiye gelmişti. Bir şey yapmıştı. Yanlış bir şey yapmıştı. Ne yapmıştı? Bevle etmiş hocam. hocam. Örneğe ben söylemedim de evet. Sen söyledin bevlet. oğlum. Unuttun ne dedi. Evet. Bir de ben sen söyl söylemediysen de ben sen söyledin dediysem sen söyledin. Ben söyledim evet, hocam. Evet. Hocanı mahcup etmeyeceksin. Evet. Ben söyledim. Evet. Hatırlıyor musun olayı peki? Hocam bevle diyordu ama arkadaşlar anlatsın. Şu an hocam, benim üzerime gelindiği için ben hatırlayamam yani, onu. Bevle Hemen işte sahabe efendilerimiz ona üzerine yürümeye çalışıyor. Onu efendimiz durduruyor hocam. Bu nasıl bir ahlaktır ya? Düşünsenize az seyirciler. Cami, caminin içerisinde köylü bir adam, bedevi geliyor. Yani camide ne yapılır, ne edilir? bunlar haberi yok. Adam caminin içerisinde idrarını yapmaya başlıyor. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam insan kazanma sanatından bahsediyoruz ya. Cami içerisinde idrarını yapmaya başlayınca tabi haliyle diğer cemaat, bütün herkes ayağa kalkıyor. Hop, ne yapıyorsun falan filan adamın üzerine yürümeye çalışıyorlar. Ama Hazreti Peygamber aleyhisselamın üslubuna bakın diyor ki, Bırakın diyor, ihtiyacını gidersin diyor. İfade bu Hazreti Peygamber'in. Bırakın ihtiyacını gidersin. Nerede gidersin? Nerede? Mescide. Camide. Bileyim. Camide ya. Sonra adam ihtiyacını gideriyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam diyor ki, gidin bir kova su getirin diyor. Tabi Hazreti Peygamber'imizin mescidinin zemini toprak, az Toprak. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, o toprağa bir alt yapın diyor. O suyu da onun üzerine dökün. Zaten iklim sıcak, 10 dakika sonra hiçbir şey kalmaz oradan. Ama burada önemli olan şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam adamın üzerine yürümüş olsaydı adamı fırçalayıp utanmıyor musun ya? Allah'ın evine gelmişsin. Şu yaptığın terbiyesiz diye bak. demiş o gün Bugün olsaydı. olsa Yapma. büyük ihtimalle cevap bu olurdu birileri tarafından. Evet. Değil mi? Mesela bazı yaşlı amcalarımız özellikle kulaklarınıza küpe olsun sevgili amcalar, yaşlılar, çocuklar camide koştuklar zaman biraz hareket yaptıkları zaman dayanamıyorsunuz. Allah Allah bağımız kesiliyor, irtibatımız kesiliyor, hoşumuz kayboluyor diyorsunuz ama sizden sonra o camiyi şenlendirecek insanlara ihtiyacımız var. Onlar da camiye gelen çocuklardır. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet. Hocam aynı şekilde başka bir örnekte de mesela Peygamber Efendimiz sahabenin sormakta utandığı konularda da bu sorulara karşı da. Onlara karşı çok nazik ve zarif bir şekilde cevap veriyor. Yine aynı şekilde mahremiyete dair sorular soruluyor ve bunlarda da onları rencide etmeden bazen işaret ederek cevap veriyor. Mesela bir hadisinde diyor ki ben sizin için çocuğun babası durumundayım diyor. Burada ne anlayabiliyoruz? Peygamber Efendimiz bir çocuğun babasına nasıl rahat soru sorması çok normalse öyle soru sorulmasını. Yani ve öyle de cevap verilmesini gösteriyor. Aynı şekilde müşfik olduğunu, yani sahabesine, ashabına karşı şefkatli olduğunu da gösteriyor. Yine bunlar da Peygamber Efendimiz'in nasıl bir gönül insanı olduğu, nasıl bir gönüller Fatih olduğunu ortaya koyuyor. Vallahi konu çok güzel aktı bugün. Fakat maalesef yönetmen oradan benim gözlerime işaret yapıp duruyor. Az seyirciler ama bir iki kelam söyleyip bari ondan sonra toparlayayım. Ben bugünkü konuşmamızın başında ifade ettiğin gibi Hz. Peygamber Aleyhisselam anlatmayı hakikaten bir, bir, hiçbirimizin gücü, kudresi, kudreti buna yetmeyecektir. Zaman yeterli değil. Ama en azından Peygamber Aleyhisselam'ın bu yönüyle ilgili, insanları kazanma sanatıyla ilgili olarak birkaç hususu dile getirmiş olduk. Peygamber Aleyhisselam öyle bir insan ki aziz kardeşlerim bir kere insanlarla otururken camide, mescid-i nebevide veya bire gittiği zaman Peygamber Aleyhisselam halka kuruyor. Peygamberimiz oturma yöntem bu yani oturulacak yer müsaitse tabii ki bu açıdan Peygamber aleyhisselam halka kuruyor, insanlarla bu şekilde bir muhabbet ortamı oluşturuyor. Dolayısıyla aralarındaki o kurmuş olduğu bağ, ilişki Hz. Peygamber aleyhisselamın arkadaşlarıyla bir arkadaşlık ilişkisi. O yüzden der ki sürekli dile getiriyor, Hz. Peygamber aleyhisselam için aziz seyirciler, ashab-ı kiram kadın olsun erkek olsun canlarını, mallarını, her şeylerini, sahip oldukları her şeylerini Allah Resulü'nün yoluna feda etmek istemeleri esasında bütün bu aziz peygamberle aralarında oluşan sevgiyle alakalı olan bir durumdur. Şöyle bir şeyi tahvil edebiliyor musunuz? Savaşta sizinle aynı inançta olmayan insan ailenizden bir insan karşı cephede onunla savaşıyorsunuz. Bir tahvil edin. Yani siz Müslüman oluyorsunuz. Ailenizden babanız, bazen kardeşiniz karşı cephede size karşı savaşıyor. Ve savaşta onunla karşı karşıya de mümkün birbirinizi öldürme durumuna geliyorsunuz. Bu niye ama? Bunu nasıl yapıyor bu insan? Demek ki Hz. Peygamber aleyhisselamla araların o kadar güzel bir muhabbet ortamı, kardeşlik hukuku oluşmuş ki Peygamber aleyhisselam onlar için artık gönüllerinin sultanı olmuştur. Bize düşen şey de esasında budur. Bize düşen şey de budur. Nedir? Hz. Peygamber aleyhisselam sevgimiz, aziz seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam'a yönelik olarak dile getirmiş olduğumuz sevgimiz sözden ziyade elbette bunu hepimiz söylüyoruz. Yani ben hepinize tek tek soracak olsam Peygamber Aleyhisselam'ı seviyor musunuz? Başta kendim olmak üzere. Hepiniz çok şüphesiz dersiniz gelbette elbette ki başımızın tacı çok seviyoruz. Ama bu söz önemli olmakla birlikte bu sizin imanızı ortaya koyar. Elbette önemli. Ama bunun bir adım ötesi daha önemli. O da nedir? Bununla ilgili ortaya koymuş olduğumuz eylem nedir? Hani aşk eylem ister diye bir söz var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a yönelik sevgimiz, muhabbetimizle eyleme dönüşmedikten sonra yani böyle sözde kaldıktan sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor. Rabbimizden niyazımız, talebimiz odur ki bizleri Resul'e hakkıyla tabi olan O'nun güzel ümmetinden bir fert olabilmeyi bizlere nasib-i müesser eylesin. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bu muhabbetli ortamı, ashabın dünyadayken onunla gerçekleştirmiş olduğu o muhabbetli ortamı ahirette cennette peygamber aleyhisselamın etrafında oluşturabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ar yani cennetten yana az seyirciler hani her insana bir cennet tasavvuru vardır. Ben cennette şu olsun cennette Allah bana bunu versin. Benim de bazı beklentilerim var sizin de beklentileriniz var. Ama benim beklentilerimden bir tanesi de Hz. Peygamber aleyhisselam az önce ifade ettiğim böyle halka kurarak ile muhabbet yapması var ya bunu çok özlüyorum. Bunu kitaplarda okuduk. Rabbim bana ve size inşallah bunu nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.